Merhaba, bu derinlemesine incelemeye hoş geldin. Bugün Dr. Alaaddin Ali'nin İlham Verici Hikayeler ve Büyük Anlamlar kitabından çok etkileyici bir kıssaya dalıyoruz. Cevher ve Ziyan. Evet, gerçekten insanın içine işleyen bir hikaye. Şöyle bir canlandıralım, Fatih'in eski sokakları, böyle ikindi güneşi vurmuş, Hüseyin adında bir adam mahalle manavına giriyor. Hani çok sıradan bir an gibi değil mi? Aynen, ilk bakışta öyle. Ama işte o sıradanlıkta gizli bir şey var. Evet. Bu basit alışveriş anı aslında senin için incelediğimiz bu kaynaklarda da altı çizilen müthiş bir potansiyel ve e, trajik bir israf hikayesinin kapısını aralıyor. Kesinlikle. Peki görevimiz ne? Bu hikayeden yola çıkarak kendi içimizdeki o eşsiz cevheri yani potansiyeli nasıl parlatabiliriz ya da farkında olmadan nasıl ziyan edebiliriz? Gerçek değer nedir? İşte bunları anlamaya çalışacağız. Bakalım bu yolculuk bizi nerelere götürecek. Gerçekten de bazen en önemli dersler hiç beklemediğimiz yerlerden çıkıyor. Hüseyin'in o manav tezgahının önündeki duruşu tam da böyle bir başlangıç. Aynen. Hüseyin manav Ahmet amcaya aldıkları için 100 liralık bir banknot uzatıyor. Ama parada bir tuhaflık var. Hemen hissediliyor. Nasıl bir tuhaflık? Biraz nemli gibi. Mürekkebi de sanki şey, dağılmış... Tecrübeli bir esnaf tabii Ahmet amca. İçinde bir şüphe uyanıyor hemen. Anladım. Mesele sadece 100 lirada değil aslında. Bir vicdan meselesi bu onun için. Bir kul hakkı endişesi beliriyor. İşte o an çok kritik. Ahmet amca tam bir ikilemde kalıyor. Bir yanı diyor ki hüsnü zan esastır. Yani iyi niyetli olalım. Evet. Ama diğer yanı o yılların tecrübesi dur bakalım. İhtiyatlı olmak lazım diye fısıldıyor adeta. E ne yapıyor peki? Sonunda iş zabıtaya kadar gidiyor. Ve gelen memurun paraya bakıp söylediği şu söz, bence hikayenin bütün akışını değiştiriyor. Neymiş o söz? Şöyle diyor, bunu yapanın eline sağlık ama nefsine yazık etmiş. Bu bir hünermiş, heba olmuş. Vay be, çok ilginç. Değil mi? Yani burada sıradan bir sahtecilikten daha fazlası var sanki. Bir yeteneğin e, yanlış yola saptığına dair güçlü bir ima bu. Kesinlikle. O söz adeta bir ipucu gibi oluyor zaten. Sonra Hüseyin'in evinde arama yapılıyor ve her şey ortaya çıkıyor. Neler bulunuyor? Bir tarafta tahmin edildiği gibi kalpazanlık aletleri ama diğer yanda eski bir bezin altına saklanmış, böyle bakınca insanı büyüleyen üç tane tablo. Tablo mu? Vay canına. Evet. Meğer Hüseyin inanılmaz bir resim yeteneğine sahip Allah vergisi bir sanatkermiş aslında. Yani bu beni gerçekten çok şaşırttı. Bu kadar zıt iki dünyanın aynı kişide olması. İşte burası e, gerçekten düğümün çözüldüğü, olayın ilginçleştiği yer. Düşünebiliyor musun? Adamın elinde paha biçilmez bir cevher var. Evet. Fırçasıyla harikalar yaratabilecek bir yetenek ama o bu muazzam hediyeyi yani o cevheri, değersiz kağıtları taklit etmek için kullanıyor. Kalpazanlık gibi boş bir işte ziyan ediyor. İsraf ediyor resmen. Tam anlamıyla. Kaynak metindeki o gaflet kavramı var ya, Tam da bu durumu anlatıyor işte. Kendi içindeki hazinenin farkında olmama hali. Ve işin trajik tarafı ne biliyor musun? O bulunan 3 tablo sonradan müzayedede de 16 bin liraya satılıyor. Ciddi misin? 16 bin lira? Evet. Düşünsene o değersiz sahte yüzlükle gerçek sanatının o muazzam değeri arasındaki uçurum. İnsanın içi acıyor hakikaten. İnanılır gibi değil. Bu haber Hüseyin'i e hapisteyken ulaşıyor tabii. Aynen ve adeta bir şok etkisi yaratıyor üzerinde. İşte o zaman kendi iç muhasebesi başlıyor. Neleri düşünüyor acaba? Sahte para basarken çektiği o ruhsal sıkıntıyı, o vicdan azabını hatırlıyor. Bir de resim yaparken hissettiği o vect halini, hani zamanın nasıl akıp gittiğini anlamadığı, ruhunun özgürleştiği anları. Anladım kıyaslıyor yani. Evet, bu iki durumu kıyaslıyor. Bir yanda sahte, geçici, üstelik haram bir kazanç vaadi. Diğer yandaysa helalinden gelecek belki çok daha büyük bir servet, kalıcı bir itibar ve en önemlisi ruhunu besleyen bir aşk, bir tutku. Ve işte o kırılma anında belki de hayatının en dürüst, en içten itirafı dökülüyor dudaklarından. Ne diyor? Şöyle diyor, ben bu cezayı hak ettim efendim. Zira ben... ''Başkasını soymadan evvel kendi özümü soydum.'' Çok ağır bir söz, çok sarsıcı. Değil mi? En büyük hırsızlığı aslında kendine yaptığını fark ediyor. Kendi potansiyelini çalmış, en değerli sermayesi olan zamanını boşa harcamış, itibarını yerle bir etmiş ve sanatına o ilahi hediyeye ihanet etmiş. Kendi kendini soymuş resmen. Aynen öyle. Kaynaktaki o hikmetli sözler burada nasıl da yerime oturuyor. En büyük hırsız, kapını kıran değil, ruhundaki cevheri çalan gafletindir. Ya da şu, değerin taklit edebildiklerinde değil, yalnızca senin yaratabildiklerinde sakladır. Bu insanın kendine yapabileceği en büyük kötülük belki de değil mi? Kendi potansiyelini boşa harcamak. Kesinlikle. Peki tüm bu anlattıklarımız, bu çarpıcı hikaye ve kaynaklardaki bilgiler senin hayatında nasıl bir yankı bulabilir? Şöyle bir durup düşünmek için iyi bir fırsat olabilir. Benim cevverim ne? Evet bu çok önemli bir soru. Beni diğerlerinden ayıran, yaparken zamanı unuttuğum ruhumu besleyen o eşsiz yetenek, o potansiyel ne? Ve onu parlatmak için ne yapıyorum? Yoksa... Şey, farkında olmadan Hüseyin gibi ben de onu daha kolay görünen ama aslında beni tüketen yollarda mı ziyan ediyorum? Çok doğru sorular. Kaynak metinde dikkat çekilen pratik öneriler de var aslında. Mesela zaman yönetimiyle ilgili 14. öneri zaman hırsızlarından bahsediyor. Zaman hırsızları yani? Yani potansiyelini hayata geçirmek için en kıt kaynağın olan zamanını nasıl koruyorsun? Seni asıl hedefinden alıkoyan, enerjini emen oyalayıcı şeyler var mı hayatında? Bunları tespit edip çıkarabiliyor musun? Mesela sosyal medyada kaybolmak gibi mi? Ya da ertelemek? Aynen öyle. Ya da gereksiz işlere evet demek gibi. Bir de 18. öneride itibar meselesi var ona da değinmek lazım. Yetenek tek başına yetmiyor, güvenilirlik, sağlam bir karakter olmadan en parlak yetenek bile sınık kalabilir. Hüseyin'in hikayesi bunun çok acı bir örneği. Çok haklısın. Özetle bu derinlemesine incelemede Hüseyin'in hikayesi aracılığıyla gördük ki hepimizin içinde keşfedilmeyi ve doğru yönde kullanılmayı bekleyen bir cevher var. Evet, bir potansiyel var. Ve yanlış tercihler, kolay görünen kısa yollar, belki cazip gelebilir ama en büyük zararı aslında kendi potansiyelimize, kendi özümüze veriyoruz. Kesinlikle. Ve kapanışta belki zihninde dönmesi için şöyle bir düşünce bırakabiliriz. Kaynaklar bize diyor ki yeteneği keşfetmek ve geliştirmek önemli evet ama bir adım daha var. Onu insanlığın faydasına sunmak. Yani sadece kendimiz için değil. Aynen. Senin o eşsiz cevherin sadece kişisel tatminin veya başarın için mi var olacak? Yoksa onu etrafına ışık saçacak, paylaştıkça büyüyecek, belki başkalarının hayatına dokunacak bir armağana mı dönüştüreceksin? İşte bu sorunun cevabı kendi hayat hikayesinin ana temasını belirleyebilir aslında